Visa Expressi Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç Telamberd Ustahane Gerami, Ez Radyo, bername Fizan Ekspresiyle Mişnevit, Milad Bülent Kılıç Bir önceki programa başlarken size İranlı rap şarkıcısı ve devrimci Tuğmaç Salihi'den söz etmiştim. Salihi'nin bir yıldan uzun bir süre zindanda tutulduktan sonra birkaç hafta önce... ...ciddi bir kefalet ödeyerek ve koşullu olarak serbest bırakıldığını söylemiştim. E, Tuğmaç Salih'i İran'da en ağır suçlama olarak kabul edilen Yaradan'a yani Allah'a savaş açma suçlamasıyla yargılanmaya başlamış. Daha sonra yargılamanın niteliği değişmişti. E, Yaradan'a savaş açma suçu daha çok rejime karşı fiili bir saldırıya ve bir şiddet eylemine denk düşüyor. E, yani tırnak içinde teröre karşılık geliyor. E, Tuğmaç dışarı çıkmasından yaklaşık iki hafta sonra yayınladığı bir videoyla sürece ilişkin kimi açıklamalarda bulundu. Tutuklandığı günden başlayarak çok ciddi işkencelere maruz kalmıştı. Ayaklarında, bacaklarında ve ellerinde kırıklar oluşmuştu ve bunların bir kısmı iyileşmiş durumdaydı. Ama kimi arızalar, kimi sorunlar kaldığı için yakın zamanda birkaç operasyon geçireceğini söylüyordu. Ee, ağrılarım var ama mücadele ediyorum diyordu. Ee, egzersizlerini yaptığını söylüyordu. Hatta boks yapıyorum diyordu. Ee, ağlamıyor, e, sızlanmıyor, kendini acındırmıyordu. Ee, kendi görüş görüntülerini ve konuşmalarını içeren e, özgür özür e, videosuna da e, bir açıklık getiriyordu. E, bu video Tuğmacın gözaltına alınmasından yani zindana tıkılmasından hemen sonra yayınlanmıştı O günlerde Tuğmaç ciddi bir işkence görmüştü ve bir e, itiraf videosu niteliğinde bir video yayınlanmıştı. Bir özür videosu idi bu. E, Tuğmaç elleri ve gözleri bağlı olarak e, bir kırsal alanda bir şeyler söylüyordu. E, ama bu yeni videosunda Tuğmaç bunun bir e, özür ya da e, itiraf ya da bir ele verme videosu olmadığını söylüyordu. Bunlar diyordu 13-14 saatlik uzun bir sorgu sırasında edilmiş sözlerin kurgulanmasıyla oluşturulmuş bir şey. Çünkü ben öyle laflar etmedim diyor. Tuğmaç Salih'inin serbest kalmasından kısacık bir zaman sonra bu açıklamaya ve bu videoya yeltenmesi bu video yayınlamış olması daha doğrusu Son derece cesur bir eylemdi e, çünkü başını bir kez daha belaya sokmuş oldu. E, bu videonun yayınlanmasından birkaç gün sonra sivil polisler evini bastı ve onu cipçik darbeleri eşliğinde bir kez daha gözaltına aldılar ve sonra da tutukladılar. E, şimdi ne olacak ve süreç nasıl işleyecek bilmiyorum ama İran toplumu gibi, İranlı muhalifler gibi ben de süreci izlemeye devam edeceğim. Bugün ne yazık ki artık hayatta olmayan İranlı önemli bir müzisyeni hatırlatmak istedim size. İreç Hacemiri'yi hatırlatmak istedim. Kuşkutlu birçok İranlı onu adıyla biliyor, adıyla çağırıyor ve yalnızca İreç diyor. Ama bir de İreç Mehdiyan var örneğin ve onunla karışmasını istemiyorum. Mehdiyan da iyi bir müzisyendi ama ben kendimi İreç Hacemiri'ye daha yakın hissederim. E, Hacı Emir'in sesi çok daha özgün ve çok daha benzersizdir. E, ve ben sanırım 2009-2010 e, döneminde e, yani İreç henüz sağken ve epey yaşlıyken onu tanıtan bir program yapmıştım bu radyoda. E, fakat ondan bir şey çalmayalı çok oldu. Birkaç yıl önce bir parçasını dinlettiğimi hatırlıyorum o kadar. O parçayı yeniden çalmak istedim size ama e, ne yazık ki bulamadım. Bulduğumda bir kez daha çalmaktan e, kıvanç duyacağımı düşünüyorum. E, şimdi ondan ard arda iki parça dinleyeceğiz. İlki e, bir tesnif yani bir şiirden bestelenmiş ve Şebe Bahrani yani Yağmurlu Gece adını taşıyor. E, i̇kincisi ise Del Dade adını taşıyor e, ki uzun parça bunlar dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor. İran son günlerde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir naylon fatura ve hayali ihracat skandalıyla çalkalanıyor. E, i̇şin içinde elbette kimi eski bakanlar ve bürokratlar da var. Ama e, Türkiye'de biz bu tür konulara fazlaca alışığız sanıyorum ki e, beni fazlaca şaşırtmadı olup bitenler. Çünkü her iki ülkede de düzen böyle olduğu sürece sanıyorum ki yolsuzlukların, yağmanın, tananın da sonu gelmeyecek. Uzun zamandır parçalarına yer vermediğim sanatçılardan biri de Sepide Reis Sedat oldu. Sepide Reis Sedat müzik eğitiminin bir bölümünü İtalya'da almıştı ve yıllardır da Avrupa'da yaşıyor. ...uzun süredir de bir edebiyatçı, tiyatrocu ve besteci olan Reza Kasemi ile işbirliği yapıyor. Şimdi Ardarda bestesi Reza Kasemi'ye ait olan iki parçayı Sepide Reis Sedat'ın sesinden dinleyeceğiz. Parçada Reis Sedat'a Reza Kasemi'nin yanı sıra Koşraveş kardeşler eşlik ediyor. Birkaç yabancı Avrupalı sanatçı da var. Ee, dinleyeceğimiz parçalardan ilki Pervane, ikincisi ise Veld adını taşıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir, Cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor. Şimdi de İranlı müzisyen Ali Reza Korbani ve Tunuslu müzisyen Dorsef Hemdani'nin birlikte seslendirdikleri Arapça-Farsça bir parça dinleyeceğiz. Ee, parça Hayyam'ın rübayelerinden bestelenmiş. Parçada Korbani ve Hemdani ikilisine eşlik eden müzisyenler arasında Ali Kemsari ve Şemirani kardeşler de var. Ee, Ali Kemsari adını özellikle önemsiyorum. Daha önce tanıtmıştım size ama yakın zamanda bir kez daha onu tanıtan bir program yapmak istiyorum. Ee, demek istediğim şahane bir kadro var işin içinde ve bir konser kaydı bu. Dinliyoruz. Helvete Has, yani Özel İnzibe adlı bir klasik İran sanat müziği parçasının iki versiyonunu ardarda arda dinleyeceğiz ve öyle devam ediyor olacağız. Parçanın bestesi Keyhosropur Nazeri'ye ait ve ilk parçayı Şehram Nazeri, ikincisini ise Seher Muhammedi seslendiriyor. Daha doğrusu Seher Hanım'ın iki soyadı var. Artık e, evlenmiş mi, boşanmış mı, başka mı bir şey olmuş bilmiyorum ama bazı yerlerde Seher Burucerdi, bazı yerlerde ise Muhammedi diye gözüküyor. E, bu soyadı kanunun konusunun e, kadınların kariyerine e, gölge düşürdüğünün bir başka kanıtı sanırım bu. E, i̇ki parçanın iki ayrı versiyonunu dinleyeceğiz ama gerçekten de birbirinden e, son derece farklılar. Dinliyoruz. Bu kez de Tahmures Purnazari ile Seher Muhammedi'nin epey ilginç e, türler arasında gezinen bir parçasını dinleyeceğiz ve programı böylece kapatmış olacağız. Şarkı Mevlana'nın Bağzamedem adlı Gazeli'nden bestelenmiş. E, Tabi İran, Afgan ve Tacik coğrafyalarında bu şiirden bestelenmiş. Belki de onlarca şarkı olduğunu da söylemek gerekir. Ta Berna Meydiger, Golo, Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.